Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ونستغفru, enفسina, ve nestainuhu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline Men yehdihi Allahu fela ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü en abduhu ve resuluhu Emma ba'd Fe inne'l istıqa'l hadisi kitabullah ve hayral hadi hedi Muhammedin sallallahu ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'âtin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Sahih Tefsir dersimizde Taha Suresinin 6. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur. Katâderaimullah <gülüyor> Es-sera kelimesi nemli olan her şeydir demiştir. Yani bizim burada toprak diye tercüme ettiğimiz efera kelimesi nemli olan her şeydir demiştir. 7 Eğer sen sözü açıktan söylersen bilesin ki o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. İbn Abbas radıyallanma diyor ki gizliden kasıt insan içinde gizlediği şeylerdir. Gizlinin gizlisi ise insanın ileride yapacağı ancak henüz yapmadan önce bunun bilgisine sahip olmadığı şeylerdir allah Teala bunların hepsini de bilir. Geçmişe yönelik her şeyi bildiği gibi, geleceğe yönelik de her şeyi bilir. Geçmişin de geleceğin de bilgisi kendisi için birdir. Onun yanında tüm mahlukat tek bir kişi gibidir ki, sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak tek bir insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. ayetiyle Dokman 28. ayetiyle bu durum belirtilmiştir. Evet, İbn-i Abbas radıyallahu bu sözü, Allah azze ve celle'nin ilim sıfatını inkar eden, Kaderiye'ye de bir reddiyedir. Yani kaderiyye iddia eder ki Allah Azze ve Celle olaylar meydana gelmeden önce bilmez. Yani haşa aynı insanlarda olduğu gibi Allah Azze ve Celle de olayları meydana geldikten sonra öğreniyor. Böyle iddia ederler. İşte bu asırdaki e, bu görüşün temsilcilerinin birisi Abdülaziz Bayındır e, Bunun gibi pek çok ayete muhalefet ediyor. Kataderaymullah dedi ki Allah Teala kendi kendine düşündüğün şeyleri bildiği gibi daha sonra yapacağın ancak henüz düşünmediğin şeyleri de bilir. Evet bu ayetin Allah azze ve Celle'nin ilminin kemaline delalet ettiğine böylece işaret ediyor bu rivayetler. Yani fe innehu sirra ve ahfa yani gizliyi sırrı ve ahvayı ondan daha gizlisini de Allah bilir. Sekizinci ayet, Allah kendisinden başka hak ilah olmayandır. En güzel isimler O'nundur. Ebu Hureyir Radyo'ndan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak Allah'ın yüzden bir eksik olmak üzere 99 ismi vardır. Kim onların manalarını idrak ederse cennete girer. Hadiste geçen ihsa kelimesi esma Hüsna'da geçen sıfatlarla Allah Teala'yı bilip birlemektir. Bu hadis Bukhara ve Müslim'de gelmiştir. Burada kastedilen şu, yani Allah Azze ve Celle'nin sadece 99 ismi vardır demek değil bu hadisin manası. Allah Azze ve Celle'nin yani mahlukatına bildirdiği, kitabında bildirdiği, Resulünün diliyle hadislerde insanlara beyan ettiği isimleri olduğu gibi, kendi kadına sakladığı, kimseye bildirmediği isimleri de vardır. Sadece Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bildirdikleri ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bize bildirdiği isimlere baktığımız zaman bunların kesinlikle 100'den fazla olduğunu zaten görüyoruz. Burada bu 100 isim, yani 99 isim estağfurullah, esma Hüsna denilen 99 isim ayrıcalıklı olarak yani... Allah'ın pek çok ismi vardır ama bu isimler içerisinden 99 tanesi vardır ki bunlar esmal Hüsna'dır. Yani en güzel isimlerdir. Kim bunları manalarını idrak ederse, ihsa ederse cennete girer. Yani dilde taadat etmek değil, ihsa geçiyor. İhsa kelimesi de, taadat kelimesi de Türkçe'ye saymak olarak tercüme edilir. Fakat ihsanın mana derinliği vardır. Tıpkı şeyde olduğu gibi işte amellerinizin en faziletlisi namazdır. Siz dosdoğru istikamet üzere olun. Fakat bunu ihsa edemezsiniz. Yani hakkıyla yerine getiremezsiniz. Ve abdesti muhafazaya da ancak mümin devam eder. Yani abdesti muhafaza yani şartlarına, rükünlerine riayet ederek ve sürekli abdestli bulunmak şeklinde açıklanabilir. Abdesti muhafaza Abdest bozulunca derhal arkasından hemen, <gülüyor> yeniden abdest tazelemek, almak. E, namaz belli zaten. Fakat istekimu, yani istikamet üzere olun. Velen tuhsuha, onu ihsa edemezsiniz. Yani onu hakkıyla yerine getiremezsiniz. Manasında. Burada da hakkıyla yerine getirmek manasındadır. Yani ihsa etmek. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu e, 99 ismini e, bilen ve bunun gerekleriyle amel eden Allah Azze ve Celle'yi bütün hayatının meselelerinde bu isimlerini müşahede ederek, düşünerek, tefekkür ederek, Allah'ı birleyerek, bütün bu konularda Allah'ı birleyerek yaşayan bir kimse işte bu cennete girer. Yoksa işte çocuklara falan böyle şey ezberletiyorlar 99 isim. Bu, bu da sahih değil yani Tirmizide ve İbn Majide gelen Esmaul Hüsna sayılmış. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan değildir yani şu rivayetin arkasına 99 tane ismi de sayıyorlar ve İbn Majideki rivayetle Tirmizideki rivayetle de isimler farklı zaten. Bu bunun farklı olmasının sebebi e, mesela muhatislar imla meclislerinde yani hadisi rivayet ediyorlar bu hadisi. Ondan sonra bu 99 ismi sayıyorlar. Yani bu açıkça bu şekilde rivayet edilmiştir. Hatta bu konuda müstakil eserler yazılmıştır. Mesela Süfyan Sevri Rahimullah bu hadisi rivayet ettiği zaman meclisinde işte bu isimlerden 3 tanesi Bakara suresinde misal olarak söylüyorum. 4 tanesi Ali İmran suresinde diyor. İşte şunlar şunlar diyor. Ondan sonra gelen ravi de işte bunları tespit etmeye çalışıyor. Mesela diyor Bakara suresinde geçenler şu şu isimlerdir, şu ayetteki isimlerdir diyor. Böyle 99 ismi tespit etmeye çalışıyor. Bunlar sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından sayılmış 99 isim gibi rivayet edilmeye başlanıyor sonrakiler tarafından. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları sayarak tek tek 99 isim şudur diye belirtmemiştir. Yani kim 99 ismi zikrediyorsa... Bunların hepsi iştihadidir. Yani kitaptan ve sünnetten iştihad ederek, türeterek e, bu şekilde yapılan e, çalışmalardır. Allah Azze ve Celle geceler içerisinde Kadir gecesini gizlediği gibi Cuma günü içerisinde icabet vaktini e, gizlediği gibi e, Esma-ül Hüsna'sında isimler arasında gizlemiştir. Yani bu 99 isim nedir? Mesela benim yaptığım çalışmada e, Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla ilgili çalışmada ilk bölümü alan isimlerini tespite ayırdım. Burada, bu da bizim iştihadımız yani. Neden, nasıl bir iştihad? E, haber kalıbında değil de doğrudan isim kalıbında gelen ve iştikak yoluyla değil, yani türetme yoluyla değil. Bizatihi isim e, kipinde, kitapta zikredilmiş Kur'an'da geçen isimler, sonra hadislerde gelmiş isimler. Mesela e, sıfat şekline gelen isimler var. Bazılar, mesela Allahu Ekber sözü. Ekber'i burada isim olarak ele alan alimler var. Halbuki burada sıfattır. Yani Allah en büyüktür. Sıfattır. E, dolayısıyla onu isimler arasında çıkardık. Onu e, sıfatlar bölümüne aldık. Kebir. El Kebir ismi mesela isim olarak geliyor. Ondan sonra ee, mesela bazı alimlerin türettiği, bileşik olarak gelen şeyler var. Bileşik olanları da bu e, çalışmada ben dahil etmedim. Mesela Zittavl ee, veya fatır Semavati Vel Art Tek başına Fatır diye gelmemiş. Hep fatır Semavati Vel Art veya bedi -us Semavati Vel Art Yani gökleri ve yerleri yaratan ee, bileşik isimler değil de Tek müstakil isim mesela e, Er-Rahman isim olarak gelmiş. Errahim. El rahim El-Musavvir mesela Kur'an-ı Kerim'de gelen isimler veya hadislerde gelen El-Cevad, El-Macid isimleri gibi. E, türeme olan isimlere gelince mesela halk arasında Celil ismi yaygın. Hatta biz Allah Azze ve Celle ederiz. Bu sıfattır, isim değil. Celil ismi de Celil kipinde ben e, kitapta da sünnette de bulamadım. Yani Celil kipinde gelmiyor. El Celil diye bir isim kitapta sünnette gelmiyor. Olabilir yani Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden olabilir onu bilmiyorum. Biz kitaptan ve sünnetten tespit edemedik. Ama e, Celil sıfatının olduğu çok açık. Yani o belli. Mesela Zul Celali vel İkram diye geliyor. Zul Celal vel İkram yani e, Celal yücelik ve ikram kerem sahibi. E, bu sıfatı var, sabit. Kitapta, sünnette sabit. Ama bu isim değildir. Bazıları bunu isimler arasında zikreder. Bu sebeple bizim yaptığımız çalışmada yani 99 isim birebir zor denk geldi zaten. Yani sadece isim kalıbında aldığımız zaman bunları, işte bileşik isimlerden kaçındığın zaman, işte El-Cami'u Linnâsi, Liyevmin lâ fih gibi. Mesela bunlar bileşiktir. Bileşikleri çıkardığın zaman sadece isim kipinde 99, işte Allah Resulü'nden gelenler ve sahabeden e, hükmen merfu olanlara ele aldığın zaman, bu 99 bizim tespitimiz böyle. E, yani bu konuda yazılan çalışmalara baktım ben. Muasırlardan veya geçmiş alimlerden kimisi hep türetme yoluna gitmişler. Yani Kur'an ayetlerinde az önce bahsettiğim fatır Semavat'tan Fatır ismini çıkarmışlar mesela. E, fatır ismi gelmiyor. el gelmiyor. El-Fatır diye isim gelmiyor bunlardan sarfı nazar ettim haliyle veya El Cami ismi Allah'ın sıfatlarından yani bir araya getirme, cem etme ee, işte mesela Haygul Fatih'in Fatih ismi gelmiyor Allah Azze ve Celle'nin isimlerine ama sıfattır yani hükmedenlerin en hayırlısı Fatih hükmeden demek ama El Fettah geliyor misal onu aldık diğerini e, sıfatlar bölümünde ele aldık e, böyle baktığımız zaman 99 isim Elhamdülillah bizim tespitimize göre e, birebir böyle oturmuş durumda. E, fakat dediğim gibi eğer sıfatlardan isim türetirsek bu sayı çok daha fazla oluyor. Sıfatlardan türeyen isimleri birebir e, zikretin zaman işte Fatır ismi, Cami ismi, e, Nasır ismi e, bunlar dikkat edin i̇bn Mace'de ve Tirmiz'de gelen o rivayetlerde zikredilen isimler, Sabur ismi, yani bu isimler e, bahsettiğim zayıf rivayetlerde gelmiştir. Yani bizim demek istediğimiz şu, e, Allah Azze ve Celle isimler arasında esma Hüsna'sını gizlemiştir, yani bu hadiste bahsedilen manalarını idrak ettiğin takdirde cennete girebileceğin bu esmaları gizlemiştir. O halde bize düşen nedir? Allah Azze ve Celle'nin hem isimlerini, kitap ve sünnette geçen hem isimlerini, hem sıfatlarını öğrenmek ve bu sıfatların gereğiyle e, Allah'ı birlemek, yaşamak, e, tefekkür etmek ve e, Allah'ın isim veya sıfatlarında ona ortak koşmadan yaşamak için elinden geleni yapmak. Kişi bu, bu yolda gayret gösterdiği zaman, e, mutlaka Esmaül Hüsna'ya e, tevafuk eder ve e, yani bu hadiste bahsedilen müjdeye kavuşur. Mücerret olarak işte e, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Zelcelal İkram diye insanların böyle saydıkları bu isimlere gelince yani bu doğru bir şey değil. Yani bu şekilde bir e, sünnette bir uygulama yok, sahabe arasında böyle bir uygulama yok. Sahabe bu 99 ismi bu şekilde bilmiyordu yani yani Tirmiz'de ve i̇bn Mace'de, yani Kütübist'te de olduğu için, bu 99 ismin sayıldığı rivayet, Hicri 4. 3. 4. asırlardan sonra ilk defa kitaplarda görülmeye başlanmış rivayetlerdir. Hepsinin bir arada zikredildiği. Yani Allah Resulü tarafından sayılmamış, sahabe tarafından, tabi'nin tarafından bu şekilde bilinmeyen. Ama tabi'ine baktığımız zaman, ee, bu rivayetlerde zikredilmeyen bir takım isimlerle de Allah'ı zikrettikleri, ona dua ettikleri geliyor. Demek ki bunlarla sınırlı değil bu iş. Dokuzuncu ayet, Musa'nın haberi sana ulaştı mı? bin münepi Rahimallah dedi ki, Musa aleyhisselam ateşi görünce hemen ona doğru yürümeye başladı. Yakın bir mesafeye kadar geldi ve durdu. Bir de ne görsün? Ateş oldukça yeşil, yaş bir ağacın dallarında püsküren muazzam bir alev değil mi? Gördüğü kadarıyla ateş gittikçe tutuşup büyüyor fakat ağaç alevlerin şiddetine rağmen gittikçe yeşerip güzelleşiyor. Öyle baka kaldı. Ne olduğunu bilemiyordu. Sadece birisinin dallarından birini tutuşturup ağacı ateşe verdiğini düşünüyordu. Ağacın kalın kökünün sık yapraklarının oldukça yaş oluşunun ve yeşilliğinin ateşi söndürebileceğini tasarlayarak öylece kaldı. Bu arada ağaçtan yere ateş parçaları düşse de alsam diye kolluyordu. Epeyce bir müddet bekledikten sonra elindeki bir çubukla ağaca uzandı. Bir parça ateş almak istiyordu. Musa böyle yapınca ağaç ona doğru meyletti. Sanki Musa Aleyhisselam'ı kapmak istiyordu. Musa Aleyhisselam korkarak hemen geri çekildi. Daha sonra döndü ve ağacın etrafında şöyle bir dolaştı. Bu arada Musa Aleyhisselam ondan bir şeyler almak için çabalıyor. Ağaç da adeta Musa Aleyhisselam'ı kapmak için çaba gösteriyordu. Ama bir anda da sönüveriyordu. Musa'nın hayreti, şaşkınlığı çoğaldı ve ne olabilir diye düşünmeye koyuldu. Kendi kendine bir ateş, bir parça ateş almak istiyorsun, vermiyor. Bu arada ağacın özünden boyuna tutuşup çoğalıyor. Ama ağacı yakmıyor. Sonra bir göz açıp kapayınca kadar da e, büyüklüğüne rağmen sönüyor, sönüveriyor. Yani aniden sönüveriyor. Bu ateşte bir iş var dedi ve onun yakılmasını... Ya birisi emretmiştir ya da biri kendiliğinden gelip yakmıştır diye düşündü. Ama kimin emrettiğini, niye emrettiğini ya da kimin niye yaptığını bilemeden şaşkın bir vaziyette kala kaldı. Bu sırada orada kalıp kalmayacağını veya geri dönmesi gerekip gerekmediğine de karar veremiyordu. O bu düşüncelere dalmışken birden gözü ağacın dallarına doğru kaydı. Bir de baktı ki o alabildiğine yeşillik göklere doğru yayılmıştı. Musa Aleyhisselam ona bakıyordu. O karanlıkları çepeçevre sarmıştı. Sonra yeşillik gittikçe açılmaya, aydınlanmaya ve beyazlaşmaya başladı. Sonra da yerden göğe doğru uzanan nurdan bir sütun halini aldı. Üzerinde adeta gözleri kamaştıran güneş ışınları vardı. Ona her bakışında adeta gözleri kopacak gibi oluyordu. O zaman Musa aleyhisselamın korku ve endişesi çoğaldı, elini gözüne attı ve yere iyice yapıştı ve bir gürültü ile bir sarsıntı hissetti. Ne var ki onun o anda işittiklerinin benzerini başkalarının işitmesine mümkün? Musa aleyhisselam iştip gördüklerinin tesiriyle aklını kaybedecek gibi olup da korkusu doruk noktaya erişince ağaç cihetinden bir nida duydu. Ona ey Musa denilince derhal çağrıya icabet etti. Fakat kimin çağırdığını bilmiyordu. Bu kadar çabuk icabet etmesi ise bir ünsiyetin tezahürüydü ve arka arkaya geldim geldim sesini duyuyorum varlığını hissediyorum ama yerini göremiyorum neredesin diye sordu. Ona, ''Ben senin üzerinde, yanında, önündeyim ve sana senden daha çok yakınım.'' dedi. Musa Aleyhisselam bunlar işitince iyice anladı ki, bütün bunlar sadece aziz ve celil olan Rabbine yaraşır şeylerdi. Hemen, ''Evet, sensin Allah'ım ama duyduğum senin sesin mi yoksa elçinin sesi mi?'' diye sordu. Allah Azze ve Celle, ''Hayır, hayır, seninle konuşan benim, bana yaklaş.'' dedi. Musa Aleyhisselam elleriyle asasına yapıştı ve bir hamleyle ayağa kalkıverdi. Birden göğsü titredi, ayakları dolaştı, dili tutuldu. Kalbi kırıldı, ikinci bir hamle daha yapacak dermanı kalmadı. Adeta bir ölü gibiydi. Ne var ki hala can taşıyordu. Daha sonra korka korka ilerledi ve kendisine nida edilen ağacın yakında bir yere kadar geldi ve durdu. Rab tebarek ve teala, o sağ elindekine bak, o nedir ey Musa dedi. Musa aleyhisselam, o benim asamdır karşılığını verdi. Allah azze ve celle ne yaparsın onunla diye sordu. Bunu ondan daha iyi bilen kimse olamaz. Musa Aleyhisselam, ''Ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim, onunla daha başka işlerimi de karşılarım.'' dedi. Asa Musa Aleyhisselam'ın daha başka işlerine de yaradı. O iki çatal olup, çatalların altı çengelimsi bir tarzdaydı. Rab Tebarek ve Teala Musa'ya, ''At onu ey Musa.'' dedi. Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın onu fırlatıp atmasını istediğini zannetti ve bir daha almamak üzere kaldırıp attı. Bir de baktı ki asa ir bir yılan vermiş. Ona baka kalmış. O ise yerde bir şeyler yutmak istercesine sürünüyor. Deve büyüklüğünde kayaları yutuyor. Dişleriyle iri iri ağaçların köklerine vuruyordu. Gözleriyle ona bakıp hemen ateş tutuşturuyordu. Çengel adeta Üzeri kıllanmış, mızrağa dönmüş, çatallar ise geniş bir kuyuya çevrilmişti. Musa Aleyhisselam bunları görünce arkasına dahi bakmadan dönüp kaçtı. İyice uzaklaştı ve artık yılanın kendisine erişemeyeceğini düşündü. Daha sonra Rabbini hatırladı ve utanarak beklemeye başladı. Sonra, ey Musa, daha önce bulunduğun yere dön diye seslenildi. O da büyük bir korku içerisinde önceki yerine döndü. Rab Teala, al onu, korkma sakın. Zira biz onu ilk şekline çevireceğiz diye seslendi. Bu sırada Musa Aleyhisselam'ın üzerinde yünden bir zırh vardı. Allah Teala asayı almasını emredince o zırhının eteğini dizine koydu. O esnada bir melek, şu sakındığın usta Allah bize müsaade etse zırhın yani aban seni kurtarabilir mi ey Musa diye sordu. Musa Aleyhisselam, hayır ama ne var ki ben zayıfım ve zaftan, zayıflıktan yaratıldım karşılığını verdi. Musa Aleyhisselam daha sonra elini abanın altından çıkardı ve yılan ağzına koydu. Öyle ki onu kök ve azı dişlerini hissediyordu. Eliyle onu kavradı, bir de ne görsün o sopası değil mi? Elini uzattı ki onu yaslandığı vakit elini koyduğu iki çatal kısmının arasından tutmamış mı? Allah Teala ona yaklaş dedi. Musa aleyhisselam yaklaşa yaklaşa ağacın yanına kadar geldi ve sırtını ağacın gövdesine dayayıp bir müddet öylece kaldı. Bu arada el ve ayaklarındaki titreklik de geçti. Asasını iki tuttu, kafasını da önüneydi. eğdi. Sonra allah Teala ona, ''Ey Musa, bugün seni öyle bir makama erdirdim ki, senden sonra hiçbir beşerin ona erişmesi söz konusu değildir. Seni kendime yaklaştırdım ve öyle ki kelamımı dahi işittin. Artık benim Resulüm olarak git.'' Benim gözetimimde olacaksın veya gözüm ve kulağım seninledir, sendedir. Her zaman inayet ve yardımım senin olacak. Sana saltanatımdan bir zırh giydirdim ki benim emrimi yerine getirirken ondan güç alacaksın. Sen erlerimden yüce bir ersin. Seni yaratıklarım içerisinde zayıf bir yarata elçi olarak gönderiyorum. Yani Firavun. O benim nimetimi inkar ediyor. Tuzağımdan kendini güçlü hissediyor. Dünya hayatı onun gözünü boyadı aldattı. Öyle ki hakkımı, Rab oluşumu inkar edip benden başkasına kulu oldu. Azametime yemin olsun ki eğer kendimle mahlukatın arasında koyduğum özür ve hucret olmasaydı, onu kızdığı zaman göklerin, yerin, ağaçların, denizlerin gazaba geldiği cepbar sıfatım ne icap ettiriyorsa öylece yakalardım. Eğer göğe emir buyursam üzerine taş yağardı, yere emretsem üzerine taş yağdırırdı, dağlara emretsem ezer geçerdi. Denizlere buyursam boğar atardı. Ne var ki o benim gözümden düşmüş, yanımda hiçbir değeri olmayan bir varlıktır. Onu hilmim kuşatmıştır. Ben katımdakilerle müstahniyim. Yani hiçbir şeye ihtiyacım yoktur. Ve gerçek şu ki ben alemlerden müstahniyim ve benden başka da böyle olan yoktur. Ona seninle gönderdiğim ilahi hakikatleri tebliğ et. Kulum olmaya ve birliğimi ikrara çağır. Daha evvel insanların başına getirdiğim azametli günlerimi ona hatırlat. Azabımdan ve kahrımdan onu sakındır ve ona gazabım karşısında hiçbir şeyin mukavemet edemeyeceğini haber ver. Onunla yumuşak konuş, belki öğüt alır da korkar. Ona benim af ve bağışlamaya, azap ve cezaya çaptırmadan daha çabuk davrandığımı söyle.'' Dünya zinetlerinden ona verdiklerim sakın seni korkutmasın. Zira onun ipi benim elimdedir. Benim iznim olmadan ne gözünü açıp kapatabilir, ne konuşabilir ve ne de nefes alıp verebilir. Ona Rabbimin davetini kabul et. Zira o affı geniş olandır. Sana da 400 sene mühlet verdiği halde sen bu süre zarfında hep ona har Ona benzemeye çalıştın. Kullarını onun yolundan alıkoydun. O ise sana gökten yağmur indirdi. Yeryüzünü mümbit kıldı, hastalanmadın, yaşlanmadın, paklu zarurete düçar olmadın, hiçbir zaman alt edilmedin. Eğer o bütün bunları çabucak başına getirmeyi veya verdiklerini elinden almayı dileseydi bunu hemen yapardı. Ne var ki o büyük bir hoşgörü ve sabır sahibidir de. Ey Musa sen ve kardeşin onunla cihad edin. Siz onunla cihad etmek için seçildiniz. Eğer karşısında duramayacağı bir ordu getirmek isteseydim mutlaka yapardım. Fakat o nefsi ve çevresindekilerle mağrur olmuş, güçsüz. Bilsin ki tarafımdan gönderilmiş az bir topluluk, iznimle büyük bir kalabalığı pekala yenebilir. Onun süsü ve elindeki nimetler sizi büyülemesin. Gözünüzü de onlara dikmeyin. Çünkü o dünyanın ve lüks içinde yüzenlerin geçici süsüdür. Eğer isteseydim... <gülüyor> Firavun baktığı zaman verdiklerimin bir benzerini elde etmeye gücünün asla yetmeyeceğini anlayacağı dünya süsleriyle sizi bezerdim. Fakat ben sizi bundan uzaklaştırıyorum ve dostlarım için ben hep böyle yaparım. Bu benim ta ezelden onlar için tercih ettiğim bir husustur. Ben dostlarımı dünya nimetlerinden ve rahatından ele tek çektiririm. Nasıl ki develerini seven bir çoban onları tehlikeli otlaktan uzaklaştırırsa Nasıl ki develerine müşfik bir çoban onları at yatağından veya çakalların nininden uzaklaştırırsa öylece dünya hayatı ve süsünden uzaklaştırır. Bu onların benim katımda değersiz olduklarından dolayı değildir. Bu ancak onların benim kerametimden nasiplerini tatma, e, tamamlamaları dünya ve nefslerinin ellerinden hiçbir şey almaya imkan bulamaması içindir. Haberin olsun ki bir kul... ''Bana karşı dünyada zahit olmaktan daha iyi bir süsle bezenmemiştir. Çünkü bu Allah'tan gereği gibi korkanların ziynetidir. Üzerlerinde huşu ve vakar ile tanıdıkları zühd elbiseleri vardır. Çehrelerinde ise secde izi vardır. İşte gerçek dostlarım bunlardır. Onlarla karşılaştığın zaman kanatlarını onlara ger. Kalbini ve dilini hoş tut. Haberin olsun ki kim benim dostlarımdan birini hakir görür, ona korku verse mutlaka bana harp ilan etmiş ve beni de bu harbe davet etmiş demektir.'' Ben ise dostlarımın yardımına her şeyden çabuk yetişenim. Bana harp ilan eden karşımda mukavemet edebileceğini mi zannediyor? Yahut da bana karşı savaşa yersenen beni aciz bırakacağını mı hesaplıyor? Yoksa bana karşı savaş meydanına çıkan beni alt edeceğini, benden kaçıp kurtulacağını mı tasarlıyor? Nasıl olur da ben dünya ve ahirette onların öcünü alan iken muhtaç oldukları yardımı başkasına havale edebilirim? Musa aleyhisselam etrafı korlukla çevrili bir şehirde bulunan Firavun'a gitmek üzere yöneldi. Arslanlar korlukta bakıcılarıyla beraber bulunduruluyorlar ve birisinin üzerine bırakılıp verildiklerinde de derhal onu parçalayıp veriyorlardı. Şehirde korluktan giren dört tane kapı bulunuyordu. Musa aleyhisselam Firavun'un görebileceği en büyük yoldan şehre girmeye teşebbüs etti. Arslan Musa'yı görünce tilkiler gibi çığlık attı ancak bakıcıları onu durdurdular. Musa aleyhisselam yoluna devam etti ve Firavun'un kapısına kadar geldi. Asasıyla kapıyı çaldı. Üzerinde yünlen bir cübbe ve bir de gömlek vardı. Kapıcı onu görünce cesaretine şaştı ve ona müsaade etmeyip geri çevirdi. Ve Musa'ya sen kimin kapısına vurduğunun farkında mısın? Bu kapı efendinin kapısıdır dedi. Musa aleyhisselam ise ben, sen ve Firavun hepimiz Rab Teala'nın kullarıyız. Ben ona yardım edeceğim dedi. Kapıcı diğer bir kapıcıya, o ise diğer kapıcılara durumu bildirdiler. En son kapıcıya kadar durum ulaştı. Bunun ötesinde ise 70 tane muhafız vardı. Her bir muhafızın emrinde de Allah'ın dilediği kadar sayısız asker vardı. Bugünün en büyük lideri gibi sonunda haber Firavun'a bildirildi. O alın katıma dedi. Musa içeri alındı. İçeri girer girmez Firavun ona seni tanıyorum dedi. Musa aleyhisselam evet dedi Firavun. Bebekliğinde biz seni yetiştirmedik mi deyince Musa Aleyhisselam Allah'ın Allah, Allah indiğinde zikredildiği şekilde ona karşılık verdi. O zaman Firavun onu yakalamalarını emretti. Musa Aleyhisselam onlardan daha erken davranarak asasını yere atıverdi. O birden apaçık bir yılan oldu. İnsanların üzerine hücum etmeye hazırdı. Halk kaçtı ve içlerinden 25 bin kişi öldü. Birbirlerini ezip öldürdüler. Firavun perişan bir vaziyette kaçıp eve saklandı ve Musa Aleyhisselam'a ''Aramızda bir zaman tayin et ve o vakitte seninle görüşelim.'' dedi. Musa Aleyhisselam ''Bu şekilde olmadım. Ben yalnızca seninle savaşmakla emrolundum. Eğer sen dışarı çıkmazsan ben içeri girerim.'' dedi. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a ederek aralarında bir zaman tayin etmelerini ve Firavun'a bu zamanı kendisinin kararlaştırmasını söylemesini bildirdi. Daha sonra Firavun ''Bana kırk gün müddet ver.'' dedi. Musa Aleyhisselam da bunu kabul etti. Firavun 40 gün zarfında sadece bir kez helaya giderken, 40. gün 40 sefer oraya gitmiştir. Musa Aleyhisselam şehirden ayrılmış, giderken aslanın yanına uğramış, aslan kuyruğunu dikerek onunla bir müddet yürümüş ve onu uğurlamıştır. Şehir dışına çıkana kadar ne aslanlar ve ne de İsrailoğullarından biri kendisine dokunabilmiştir. Bunu Hasan Birisnat ile Ahmet bin Amber kitab Zühd'de Züht'te Bi Bir Hatim tefsirinde rivayet etmişlerdir. Yani İsrailiyat kaynaklıdır bu. Fakat e, anlatılanların büyük bir kısmı ileride e, Taha Suresinin 40. ayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan olarak daha ayrıntılı bir şekilde gelecek. E, biz sadece bu ayetlerin zikredildiği kısımla ilgili bölümü aldık burada. 10. ayet Hani o bir ateş görmüş ve ailesine bekleyin. Eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti i̇bn Abbas radiyalarına rehberiyle kastedilen yolu gösterecek biri demektir demiştir. 11- Oraya vardığında kendisine ey Musa diye seslenildi. 12- Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen pabuçlarını çıkar çünkü sen mukaddes vadi tuva adasın. İbn-i Abbas radiyalarına mukaddes mübarek, bereketli demektir. Tuwa vadinin ismidir demiştir. Abdullah bin Mesud radiyaların Ebu Musel Eşer radiyalarının evine gelmişti. Namaz vakti gelince Ebu Musa radiyalan, ey Ebu Abdurrahman sen bizden daha yaşlı ve daha alimsin buyur imam ol dedi. Abdullah radiyalan aksine sen öne geçip imam ol zira evine ve mescidine gelen bizleriz. İmam olmayı sen daha fazla hak edersin dedi. Bunun üzerine Eb Musa namazı kıldırmak üzere öne geçti ve ayakkabılarını çıkarıp namazı kıldırdı. Namaz bitince Abdullah ona, yani İbn-i ona, Neden ayakkabılarını çıkarıyorsun? Kutsal vadide misin ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mestleri ve ayakkabılarıyla namaz kıldığını gördüm dedi. Bunu Sayısnatlı Ahmet, Abdülrezzak, İbn-i Ebuşeybe ve Taberani rivayet etmişlerdir. Yani... E, Namaz kılmak için özellikle ayakkabı çıkarmak bunun e, bir bidat olduğuna işaret ediyor. Yani Musa aleyhisselam kutsal vadde olduğu için e, ona ayakkabı çıkarılması istendi. Sen böyle bir durumda mısın ki ayakkabını çıkarıyorsun diyerek e, yaptığını hoş görmediğini bildirdi. Tabii ki Ebu Musa radıyallahu bu sebepten mi bunu yaptı? E, bundan değil ama e, yanlış bir şeye kapı açmaması için e, uyarıyor İbni Mesud radıyallahu 13- ben seni seçtim, şimdi vahyedelerine kulak ver. 14. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka hak ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kılmadan uyuduğu veya unutarak kılamadığı zaman hatırlayınca kılsın. Zira Allah Teala beni anmak için namaz kıl buyurmuştur. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet ederler. Nafi bin Cübeyr'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından birinden aktarıyor Nafi bin Cübeyr'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktayken geceledi, şöyle buyurdu. Salih bir kimse var mı? Bize bu gece bekçilik yapsın da uyku bizi namazdan analı koymasın. Bilal Radyolan ben ey Allah'ın dedi. Bilal Radyolan bineğine dayandı ve fecir doğuncaya kadar kaldı. Ancak yüzlerine vuran güneşin sıcağı ile uyandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Bilal verdiğin söz nerede kaldı buyurdu. Bilal radıyallahu dedi ki, ey Allah'ın Resulü senin nefsini tutan benim de nefsimi tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı, sonra iki rekat sabah namazının sünnetini kıldı, sonra bir miktar ilerledi ve sabah namazının farzını kıldırdı. Evet bunu Şafii Müsned'in rivayet etmiştir. Ebu Ureyre radıyallahu ten şahidini Müslim İbn-i Bantirmiz i̇bn Mace rivayet etmiştir. Daha başka pek çok tarikleri de var hadisin. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazından sahabeleriyle beraber kalmış ve güneşin doğmasından sonra bunu kaza etmiştir. 15. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşını bulsun diye neredeyse onu gizleyeceğim. İbn-i Abbas Radyalarına buyurdu ki, ''Neredeyse onu gizleyeceğim kavli benim dışımda kimseye onun bilgisini vermeyecektim.'' demektir. Yani bunu ekade uhfiha ifadesini ''Neredeyse onu kendimden dahi gizleyeceğim.'' diye tercüme ederler. Böyle değil. ''Neredeyse onu tamamen gizleyeceğim.'' şeklinde ayetin ifadesi. İbn-i Abbas radyalanmada ''Neredeyse onu benim dışımda kimseye bildirmeyeceğim, onun bilgisini vermeyeceğim.'' demektir demiştir. 16 Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan alıkoymasın. Sonra mahvolursun. 17 Şu sağ elindeki nedir ey Musa? 18 Dedi ki o benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. İkreme dedi ki asam ile ağaçlara vurur. Koyunlarımın yemesi için yaprak silkelerim demektir. İbn Abbas radıyallanma yani başka ihtiyaçlarım için onu kullanır, faydalanırım demektir demiştir. 19- Yere at onu ey Musa dedi. 20- Onu hemen yere attı, bir de ne görsün hızla sürünen bir yılan. 21- Dedi ki al onu korkma, biz onu şimdi ilk haline sokacağız. İbn-i Abbas radiyalanma, Siretehel-u'la kavli hakkında onu ilk hali olan asaya geri çevireceğiz demektir, dedi. 22- Bir de elini koltuğunun altına sok ki bir başka ayet olmak üzere o kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. 7 Beyza mucizesi yani. Mücahit Rahimullah dedi ki elini koltuğunun altına koy, alaca hastalığı gibi bir hastalık söz konusu olmaksızın elin bembeyaz çıksın demektir. 23- Ta ki sana en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. 24. Firavun'a git çünkü o iyice azdı. 25. Dedi ki Rabbim göğsüme genişlik ver. 26. İşimi bana kolaylaştır. 27. Dilimden düğümü çöz. 28. Ki sözümü anlasınlar. 29. Bana ailemden bir de yardımcı ver. 30. Kardeşim Harun'u. 31. Onun sayesinde beni kuvvetlendir. 32. Ve onu işime ortak kıl. 33 böylece seni bol bol tesbih edelim. 34 ve seni çok çok zikredelim. 35 şüphesiz sen bizi görmektesin. Mücahit ve Said Bin Cübeyr rahimullah dediler ki Musa Aleyhisselam henüz çocukken Firavun'un sakalından tutup çekmiş. Firavun da bu benim düşmanımdır demişti. Firavun'un karşısında Musa Aleyhisselam cezadan kurtarmak için henüz aklı yetmiyor demişti. <gülüyor> aklı yetmediğini göstermek için de Musa Aleyhisselam'a bir hurma ile bir kor parçası gösterilince kor parçasını ağzına alıp atmıştı. Bundan dolayı da dilinde bir kekemelik oluşmuştu. Yani Musa Aleyhisselam konuşma hakkında problemliydi. Bu yüzden vahlül ukdetem millisani, dilimden düğümü çöz diye dua etmiştir. 36 dedi ki yani Allah Azze ve Celle, ey Musa istedin sana verildi. 37 andolsun biz sana bir defa daha lütufta Bulunmuştuk. 38. Bir zaman vahyelilecek şeyi annene vahyetmiştik. 39. Musa'yı sandığa koy, onu denize bırak. Deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Ve benim gözüm önünde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim. Sütte dedi ki, el yem mu deniz demektir. Kast edilen ise Nil nehridir. Yani Nil nehrine yem, deniz ifadesi kullanmıştır. Katader Aymanla, ve le ala ayni kavli, benim gözlerim önünde beslenip yetişesin demektir demiştir. Yani Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatı da ispat edilmektedir. Allah izin verirse bir sonraki derste 40. Taha Suresi 40. Ayet, Musa Aleyhisselam'ın denendiği şeyler geniş olarak anlatılacak. Subhanakallahumma ve bihamdik <Sessizlik> ve ehadünte ve tebârakesmuk ve teâlâ vecelâ şerîk. ve estağfuruke ve etûb